Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Cuma namazının son konusunu Görüşelim Cuma namazının Kadınlar açısından Farziyetini Ele alalım <gülüyor> Meseleyi şu şekilde Özetleyebiliriz giriş açısından bir, cuma namazı Müslümanların en önemli namazlarından biridir. Hükmü de farz-ı ayindir. Farz-ı demek her Müslümana Allah bunu şartsız olarak emretmiştir demektir. Farz-ı kifaye olsaydı cenaze namazı gibi bir grup Müslüman kılınca bir grubu da kılmıyor olsa bile vebale girmeyeceklerdi. Cuma namazı farz-ı ayındır. Er, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Cuma namazı kılacak. Özeti bunun bu. Sadece şari'in yani Allah ve Resulünün Fıkıhta şari'a kanun koyan, hüküm koyan demek. Kanun koyan, hüküm koyan da Allah'tır. Ve onun adına Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sadece şari'a kimi istisna tutmuşsa o istisna tuttuğu cuma namazını kılmayabilir. Cuma namazını emreden, hükümleri öğrenmiştik. 1- Cuma namazı Cuma suresindeki ayetle sabit. 2- Onlarca rivayeti olan hadisi şerifle sabit. 3- Bu konuda ümmetin icma'ı vardır. Bu 3 delil, Kur'an, sünnet ve icma Cuma namazını hatta Sıradan bir namaz bile olmanın daha ilerisinde çok mühim bir namaz haline getirmiştir. <gülüyor> Bu da ilave olarak burada Cuma namazının kendine mahsus farklılıklarını, diğer namazlarda olmayan özelliklerini, cemaatle kılınma şartı, hutbesi gibi özelliklerini zikretmiştik. Önceki Cuma'yı anlatan derslerden. Şimdi e, Cuma namazının kuralını tespit ettik. Dinin muhkem konularından biridir. Yani tartışma götürmez bir konudur. Farz-ı ayındır. Bunu hiç kimse başka türlü zaten iddia edemez. Çünkü bu konuda ashab Kiram'dan itibaren icma vardır. <gülüyor> bu icma konuşmayı tamamen engellemektedir bayanların cuma namazına gelince bir hususu not alalım şarain emrini yani Allah ve Resulünün emrini hükmünü bir müçtehit bir alim kaldıramaz değiştiremez şekillendiremez Zaten İslam şeriatının diğer beşeri sistemlerden farkı da budur. Allah'ın şeriatı, İslam şeriatı Allah tarafından konmuştur. Kullar buna el değdiremezler. El değdirdikleri zaman Hristiyanlık ve Yahudiliğin akıbeti gibi bir akıbete uğrarız. Bu yüzden böyle bir şey yok. Fukahanın yaptığı nedir? şeriatın şurasını açıklayabilirsiniz diye esnek bıraktığı yerlerde içtihatlarda bulunmuşlardır. Esnek bırakılmayan hükmünü Allah'ın ve Resulü'nün verdiği şeylerde hiçbir şekilde kimsenin konuşma hakkı yoktur. Cuma namazının farziyeti yani farz olduğuna dair hüküm şeriatın Kesin hükmüdür. Ne Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ne de başka birisi ne de diyanet veya herhangi bir ihtilal cuma namazı bundan sonra kaldırılmıştır sünnettir, şöyledir diye bir hüküm koyamaz. Bunu kafirler zaten yapsalar da bir şey söz konusu değil ama Müslümanlar da toplanıp, ittifak edip bundan sonra cuma namazı yerine mesela haftada bir şu kadar e, sadaka verilsin diye mesela bir şey icat etseler, bunun da hiçbir değeri yoktur. İçtihat, icma böyle şeyler Allah'ın serbest bıraktığı alanlardadır. Bir hükmü Allah ve Resulü koyduysa, o hükme istisnayı da Allah koyar, Peygamberi koyar. Cihadı mesela Allah emrediyor. Sonra topal olan, ama olan, yatalak hasta olana sen gelmeyebilirsin diyor. Eğer Allah herkes cihat edecek. İnfirû kifâfen ve thikâlen. Hepiniz yürüyerek de e, topluca, gruplar halinde münferiden e, cihada çıkın diye emrettikten sonra Allah... Topallılar, özürlüler hariç demeseydi... ...topalı da, körü de, sakatı da hepsi e, cihada gitmek zorunda kalacaktı. Çünkü hüküm koyan o hükümden istisna getirebilir. Ne demek istisna? Yani bu hariç. Bu hariç demek. Cuma namazını Allah emrettikten sonra... ...Peygamberi bu emri tebliğ ettikten sonra müştehitler veya başka birisi kadınları filancayı bundan istisna edemezler. Kadınların e, cuma namazını izah ederken gördük. Kadınlara cuma namazı farz değildir. Kılarlarsa öyle yerine geçer. Makbuldür. Kılabilirler de. Hatta İmam Şafii'den nakledilen bir rivayette yaşlı kadınların yani acuz denen Yaşlı kadınların işte 60'ını geçmiş kadınların e, Cuma namazına gitmelerini müstehap görmüştür. Gitsinler ümmet Muhammed'in kalabalığına şahit olsunlar demişlerdir e, İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh. Ama bizim burada kadınlara Cuma namazı farz değildir cümlesinde özellikle e, vurgulayarak ve kırmızı harflerle söylediğimiz şey şudur. Cuma namazını hüküm olarak kullarına emreden Allah'tır, peygamberidir. Hiçbir e, insan, hiçbir mümin, sahabi de olsa ne olursa olsun Allah'ın emrini filancaya hariç diye kaldıramaz. Eğer kadınlara Cuma namazı farz değildir diye bir hüküm konacaksa bu hüküm ancak O hükmü belirten Yani cuma namazı farzdır size Diye hüküm Koyanın ağzından bize ulaşabilir Bu da iki türlü ulaşır Çok önemli iki türlü ulaşır Birincisi Açık seçik ayette hadiste filanca hariç Cihat ayetinde olduğu gibi filanca hariç Diye görürüz İkincisi de Böyle açık seçik bize gelmez Ama Ashab-ı kiram dini ilk, ilk uygulayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne ilk talebe olarak oturan o nesil ashab-ı kiram bize der ki filanca hususta filancalar hariçtir. Biz böyle gördük derler. Ki bu da aynı zamanda bir hadis hükmünde olur. Hele hele bu icma ile bize ulaşırsa ki icmayı biraz sonra açacağım. İcma ile bize ulaşırsa bizim için şeriatın hükmü bellidir. Allah filanca konuda emretmiştir. O konudan filancayı da istisna etmiştir. O hariç demiştir. E Emreden de o, istisna'yı getiren de o, kula itaat etmekten başka bir görev düşmez. Ne dedik? Hadis-i şerifler, ayetler ve icma ile sabittir. Cumanın farziyeti. Kadınlar cuma namazı kılmayabilirler. Üzerlerine farz değildir. Kılarlarsa caizdir. Şeklindeki ayrıntının da yine nasla yani ayet veya hadisle ya da icma ile sabit olması lazım. Cuma'ya emreden ayetleri, hadisleri zaten yeri geldiğinde tekrar etmiştik. Şimdi Ebu Davud'un başta rivayet ettiği sahih bir hadisi şerif ki, ibadet konularında ve muamelat konularında zayıf hadisle amel etmek yoktur. Zayıf hadis sadece ahlak konularında, fazilet konularında e, amel edilir hadistir. Bu sahih hadis şerif Ebu Davud'un 1067. hadisidir. Hakimin rivayeti Dara Kutni'nin ve Beyhaki'nin de rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur ki El-Cumu'atu hakkun wacibun ala kulli muslimin fi cemaatin Cuma her Müslümanın üzerinde hak olan bir farzdır. Ve cemaatledir. Zaten biliyoruz cuma cemaatsiz kılınmıyor. İlla erbaate, Dört kişi hariç. Ne oldu? istisnayı görüyoruz. Cuma haktır, vaciptir diyor. İlla erbaate. Dört kişi hariç diyor. Dört kişi hariç. Bunu kim diyebilir? Kim cuma farzdır diyorsa o diyebilir. Allah farzdır dedikten sonra... Başkası şu hariç diyemez. Bu dört kimmiş? Abden memlûken. Köle. Köle. Yani e, birisinin emri altında bir köle. Hürriyeti yok. E, buna cuma farz değil. Çünkü cuma bir şehrin bir ucuna gidip orada namaz kılmayı gerektiriyor. Patronu, man sahibi izin vermez hiç gitmeyebilir. Köle. Şu anda köle olmadığına göre bu demek ki e, incelenmesi gerekmiyor. Ev <gülüyor> imra'aten veya kadın. Çizgili yer burası. Ev <gülüyor> imra'aten veya kadın. Ev sabiyyen ev meridan. Çocuk veya hasta. Hasta zaten hastalığı doktor e, kalitesinde bir raporla ya kendi kanaati veya doktor düzeyinde sabitse hangi hastalık bu? Yani cumaya gittiği takdirde e, ameliyatlıdır, mikrop bulaşacaktır, üşüyecektir. Yani bunu doktor tespit eder veya kişinin kendisi de tespit eder. Cuma'ya gittiğimde hasta oluyorum diye. Böyle bir hasta ve ihtilam olmamış çocuk ve kadın ve köle. Köle tedavülde yok. Bu üç kişinin cuma namazının sorumluluğundan muaf tutulduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şerifinden öğreniyoruz İbnül Hacer rahmetullahi aleyh hadis ilminin an ağır otoritelerinden biri birden fazla alim bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir diyor dolayısıyla elimizdeki hadis-i şerif sahihtir. Bu sahih hadis-i şerif cuma namazının farz-ı ayin olduğuna dair genel hükümden istisna yapmaktadır. Kimi istisna yapmaktadır? Kadını, çocuğu ve hastayı. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da ama bir tane değil. Pek çok hadis-i şerif var. Ee, bir tanesini daha Örnek olarak e, burada zikredeyim. Ashab-ı kiramdan Ümmü Atiye isimli kadın, ensardan bir hanım diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medine'ye hicret buyurduğunda ensar kadınlarını topladı. Bir evde topladı. Bu iş için de Ömer bin Hattab'ı görevlendirmiş, kadınları toplama işini. Ömer evin kapısında durmuş, onlara selam vermiş. Onlar da selama cevap vermişler. Sonra demiş ki ben Resulullah'ın size gönderdiği bir haberciyim, elçiyim demiş. Onlar da Resulullah'ın elçisi de, Resulullah da hoş geldi, sefa geldi demişler. Sonra e, onlara beyatı zikretmiş. Yani ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle iman etmek için geldiğinde yaptığı sözleşmeye beyat diyoruz. Şimdi beyat daha basit şeyler için kullanılıyor. E, İslam istilahında da yani halifenin e, hilafetini, liderliğini Kabul etme, teyit etme manasında da yapılan söz, sözleşmeye de beyat din. O beyattan Allah'a şirk koşmamak, zina etmemek, hırsızlık etmemek şeklinde e, bir söz varmış. Yani bu bunları saymış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Allah'a şirk koşmayacaksınız, zina etmeyeceksiniz, hırsızlık etmeyeceksiniz. E, onlar da tamam. Bunlara söz veriyoruz demişler. Bunun üzerine e, elini evin dışında e, görecek insanlar görecek şekilde elini dışarı çıkarmış. O, onlar da e, evinin e, içlerinden ya da bulundukları yerden e, ellerini uzatmışlar. Ama el teması yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eli hiçbir yabancı kadının El yani mahrem olmayan hiçbir yabancı kadının eline değmedi diye bilgimiz var. Bunun üzerine de Allah'ım şahit ol diye cevap vermiş. Ee, sonra bu ümmatiye diyor ki asas bizim e, şahit oldum. Bu Ömer bin Hattab'ın bir evdeki toplantıda Rasulullah'ın temsilcisi olarak size geldim dediği bu toplantıda diyor ki wa bil bilgidi, o an naxrja fihi el huyba ve'l attaka Bu sözleşmede e, yaptıkları konuşmada hayız halinde de olsak olmasak da bayram namazlarına gelmemizi emretti diyor. Ve cum'ate aleyna bizim cuma görevimiz olmadığını da söyledi ve عَنْ اِتْتِبَاعِ الْجَنَائِسِ Cenazelere gitmeyi de bize yasakladı. Bu hadisi şeriften de ne görüyoruz? Ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği günlerdeki cuma namazı zaten o zamanlarda farz kılınmıştı. O günlerde ensar kadınlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere toplayıp Ömer bin Hattab'ı da temsilci olarak kendisine seçip gönderip onlara cuma namazının farz olmadığını diğer İslam'ı öğreten bilgiler arasında ilave etmiş. Demek ki biz dedik ya Allah'ın ve peygamberinin koyduğu bir hükmü ancak Allah ve peygamberi kaldırabilir veya istisnalar, muafiyetler getirebilir. Cuma namazını Allah hüküm olarak koymuştur. Allah'tan başkası bu hükme hiçbir şekilde istisna getiremez. Peygamberi getirebilir. Allah adına yapıyor çünkü. Cuma namazının kadınlara farz olmadığına dair hükmü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat tespit etmiştir. Hafız ebul Hasan Ali ibn el kattan el-Fâsî isimli, icma konularını yazan e, ulemamızdan birisi e El-iqna'u fi mesailil icma' isimli kitabının 848. meselesinde diyor ki ilmi değeri bulunan bütün alimler kadına cumanın farz olmadığını Cuma namazına giderse övleyi kılmam kılmaktan muaf olacağını yani Cuma namazının kabul olacağını söylemişlerdir. Bu konuda icma etmişlerdir diyor. Dört fıkıh mezhebinin büyük imamlarının söz birliği ettiği konuları derleyen Yahya bin Muhammed bin Hubeyre isimli alemin kitabından da bir nakil yapayım. Cuma namazında ki meselede diyor ki dört mezhebin imamı çocuğa, köleye misafire ve kadına Cuma'nın farz olmadığı konusunda müttefiktirler diyor. Bu da neyi gösteriyor? Cuma namazı konusunda herhangi bir fıkı tartışması yoktur. Cuma ve benzeri herhangi bir konuda İcma edilen yani fukahanın ittifak ettiği ümmetin asabının veya daha sonraki nesillerinden ittifak ettiği meseleleri derleyen bütün kitaplarda bu, bu şekilde zikredilir. Şimdi e, meselemizin bugünkü boyutuna gelelim. Cuma namazı kadınlara farz değil. Bir, Cuma namazına giderlerse... Cuma namazı kılmış olurlar. Cuma namazının sevabını almış olurlar. Cuma namazı kıldıkları için öğle namazı kılmaları gerekmez. İki. Üç. Bu konuda şu alemin şu iştihadı buna aykırı davranıyor denemeyecek şekilde bir söz birliği vardır. Üç. Son zamanlarda yaşadığımız topraklarda... Sanki, sanki erkekler cuma günü camiye gidince, Cuma'da ruhları enerji dolup, imanları takviye olup, şevk içinde bir hafta cihad edecek hale geliyorlar da, zavallı kadınlar evlerde oturup Cuma'yı kaçırdıkları için, imanları boşalıyor, enerjisiz kalıyorlar gibi bir hava estirilerek, Cuma namazının kadınlara da farz olduğunu gitmezlerse büyük bir eksiklik olacağını anlatmak isteyen görüşler ortaya çıkmıştır Bu görüşlerin sahiplerini niyetleri açısından tahlil etme hakkımız yoktur abes bir şeydir bu böyle bir yani bir Müslüman, bir konuda bir görüş beyan ediyorsa, niyetin kötüdür denemez. Çünkü niyet kötülüğü o insanı zındıklıkla itham etmek, casusluk gibi bir şeyle itham etmek kadar ağır noktalara götürebilir. Bu da ispat ister. Bunu da ispat etmek, kalplere hükmetmeyi gerektireceğinden olmaz. Ama birisinin ortaya attığı bir görüş, bir düşünce, Görüş olarak Reddedilebilir Görüş olarak itham edilebilir Birinci ithamımız bu konuda yani Cuma namazı kadınlara da farzdır Şeklindeki İthama Birinci cevabımız Ama özellikle vurguluyorum Keşke kadınlar da Camiye gitme imkanı bulsalar Cuma kılsalar Bir ayet bir ayettir dinleseler Tarzındaki temenni çok hoştur. Ama bilhassa büyük şehirlerde cuma namazını erkekler caddelerde gazete kağıtlarının üzerinde kılıyorlar. Camiler cuma namazı için yetmiyor. Büyük camiler de dahil yetmiyor. Camilerin girişleri, çıkışları kalabalık pozisyonlarda kadınlarla bir arada olmaya müsait değil. Müsait olacak bir durum da yok. Çünkü hala doğru dürüst caminin bulunmadığı semtler var bu memlekette. Yani bu temenni düzeyinde çok hoş bir şey. Ama sanki mesela Cumhuriyet döneminde kadınlar cahil kalsın diye Cuma namazına gönderilmediler tarzındaki bir iddia. Veyahut da işte fukaha kadınları köle gördüğü için camiye göndermedi diye yorumlanabilecek anlayışlar cahilcedir. Yani meselenin Cumhuriyet döneminde veya başka bir dönemde olduğuna dair Ensar kadınları da Cuma'ya gelmeyeceksiniz diye ikaz edilmişler. Bunun nedeni çok basit. İbn-i ve diğer fukahada da görüyoruz bunu. Bunun nedenini kadınların fıtratına bağlıyor. Yani kadının bir defa Belli zamanlarında zaten cuma namazı, ayda bir, bir cuma namazına en azından gitmesi çok zor kadının. Mümkün değil düzeyinde. Onun ötesinde iki aylık bebeğini bırakıp kadını camiye gel mi diyeceksin? İki aylık bebeğine gel millet hutbe diye o bebeği dinlesin mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Yani kadının fıtratı evinde oturmasını hadisi şerif ka'rı diyor. Ka'rı beytihe Evinin ortası namazgahı kadının. Kadının fıtratı bunu gerektiriyor. Yani bir kadının bir erkek gibi hazırlanıp cumaya gitmesi mümkün değil. Erkek ceketini aldı mı hatta yaz günü ceketini de almadan camiye gider. Kadıncağızın hazırlanıp camiye gitmesi ciddi bir iş. Veya bakkala gitmesi bile kadının ciddi bir iş. Fıtrata dikkat edilerek bu hüküm konmuştur. Hükmü koyanda Allah'tır peygamberdi Yani fukaha kadınların kılık kıyafetini toparlamaları zordur diye böyle bir hüküm koymadılar. Fukahanın dediğimiz gibi zaten böyle bir hüküm vaaz etme hakkı yoktur. Böyle bir iddiada da ebediyen bulunmamıştırlar. Birinci itham ettiğimiz mesele bu görüşü beyan edenler, böyle bir canlılık getirenlerin bir kere erkeklerin Cuması ne alemde? Bunu bir konuşalım. Kadınlar orman haftasını dinlemeseler, 23 Nisan hutbelerini, demokrasinin faziletlerini dinlemeseler neleri eksik olurdu? Sanki imamlarımız her cuma bir surenin tefsirini bitirip, Kur'an-ı Kerim'i işte iki senede tefsir olarak hatmettiler erkeklere de, zavallı azar bu tefsir derslerini mi kaçırdılar? Yani iki tane... Teneke cihazdan, merkezden yapılmış bir yayını dinlemek mi kadınların eksikliği olacak? Yani erkeklerin cuması ne alemde de kadınların cuması eksik oldu diyeceğiz. Bir, bunun yerine harcanacak hamleler, Cumanın azametine uygun bir şekilde kılınması, köy camilerinin gerekiyorsa kapatılıp, küçük camilerin kapatılıp, 200 bin, 300 bin kişilik meydanlarda Cuma namazı kılınması için uğraşsak ya, şöyle ondan sonra bir tekbir sesiyle bütün e, şehir inlese, o, o miting gibi cena, Cuma namazı bize bir hafta enerji olarak yetse, aslında bunun için uğraşmalıyız. İki, sanki fukahanın bu hususta e, bilhassa, e, dört büyük imamımızın bu hususta bir alavara dalavara çevirip kadınları bir kenara sindirmişler gibi bir hissiyat. Bu büyük bir iftiradır. Çok büyük bir iftiradır. Allah'tan hayal etmek lazım. Fukaha hata eder. Etmez diye bir şey yok. Onların hatası e, üç tanesinden bir tanesinde olur. iki tanesinde olur ama hiçbir zaman hata üzerine icma etmez bu ümmet. Hata üzerine icma etmez. Zira icma e, Kur'an gibi hadis gibi hüccettir. Belgedir. Niye? Bu ümmet dalalet üzerine icma etmeyeceği için. Bu ümmet dalalet üzerine icma etmeyeceğinden dolayı icma diye bir belgeyi Kur'an'ın, sünnetin yanında kullanıyoruz biz. Ashab-ı başta olmak üzere Asırlarca kadınların cuma namazı kılmayacakları şeklinde bir eğitimin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden görüldüğüne karar verilmiştir. Bu icma iledir. E şimdi e, filan e, hoca efendi bunu uygun görmüyor denirse o hoca efendi icmai delecek değil e, kendine oturacak kadar bir otorite güç bulmalı ümmeti Muhammed'in içerisinde. Yani icmai delmek için mesela ashab-ı kiramın icma ettiği bir meseleyi delmek için sahabeden biri olmak lazım. E, i̇kinci asırdaki fukahanın icma ettiği bir meseleyi delmek için yani muhalif görüşüyle çünkü icma söz birliğidir. Bir kişi muhalefet ettiği zaman o düzeyde icma edenlerin düzeyinde birisi muhalefet ettiği zaman icma olmaz o. Şimdi ashab-ı kiram icma etti diyoruz. Neden? Çünkü hiç başka türlü görüş belirten olmamış. Başka türlü görüş belirten olsaydı ona icma demeyecektik. Asabın bu konuda ittifakı vardır diyecektik. İttifak demek icma demek değildir. Bu sebeple ashab-ı kiramın e, icma ettiği veya ondan sonraki nesil icma ettiği konulardan birisine muhalefet edebilecek birisinin yani icmayı delecek, icma yoktur denecek birisinin İlahiyat fakültesi mezun olmaması lazım. İçtihat fakültesi mezun olması lazım. Yani kimliğin bir defa senin bu icmai yapanların düzeyinde olacak. Din böyle insanların şahsi kanaatlerinin beyan edilebileceği bir alan değildir. Biz şahsi beyanlarımızı, görüşlerimizi, düşüncelerimizi bize ait konularda bizim serbest at koşturabileceğimiz alanlarda ortaya koyabiliriz. Allah'ın ve peygamberinin dinini, hükümlerini şahsi kanaatimizle yorumlamamız mümkün değildir. Bir başka meselede kadın cuma kılarsa haramdır denmiyor ki. Yani kadının şartlarına dikkat edilerek kadına merhameten, kadına acındığı için cuma sıkıntısı çekmesin deniyor. İlla cuma kılmaya gelirse hanım Hiçbir sakıncası yok Allah kabul etsin Övleyi de kılması gerekmiyor Ama e, Gerek bizim yaşadığımız e, Türkiye topraklarında Ve gerekse İslam aileminin Pek çok bölümünde Kadınların şeriatın inceliklerine Mahremiyet kurallarına dikkat ederek Namaz kılabilecekleri Alanlar cuma namazı için Bilhassa neredeyse Yok denecek düzeydedir. Harem-i şeriflerde bile bu e, mahremiyet güvenliği açısından sıkıntılar çekiliyor. E, her halükarda biz erkeklerin cuma'sını ne hale getirdik, hangi kıvamda tutuyoruz? Bir, iki, kadınların keşke tek eksikliği bu cuma namazı olsa. Şimdi cuma namazına kadınlar gitmeliydi dediklerinde sevabını kastediyorlarsa bunun bir kere sevabı Öğle namazında da oluşuyor. Cuma namazından alınacakları alamıyor bu hanımlar. Deniyorsa buna kimseyi güldürmesinler. 80 senedir bu ülkede cuma kılıyordu erkekler ne öğrendiler? Ne aldılar? Hangi imam cuma hutbesi için bir hafta hazırlandı da onun cuma hutbesini bir doktor reçetesi gibi dikkatle dinledi Müslümanlar? Bu ülkede bu şekilde cuma kıldıran 20 tane, 30 tane değerli imam çıkmadı bugüne kadar. Hazır kağıdı bile şöyle cumadan önce bir saat gözden geçirip imla hatası yapmadan noktalarına virgülle dikkat ederek okumaya bile tenezzül etmeyen imamların olduğu bir yerde hangi feyiz bereket, hangi ilim elde etmek için kadınlar camilere çağrılıyor. Elbette kadınlar camilere gitsinler. Hadis-i Şerif var. Allah'ın ve kadın kullarını camilerden men etmeyin diyor. Camiden kimsenin menettiği yok ama gerçekçi olmak lazım. Bu konuda samimi miyiz yoksa kadın feminist hareketleri furya'sında puan toplamak için mi bu yapılıyor? Ve çok küçük bir sorun daha var. Hadi cuma namazını değerlendirmekte zorluk çekildi. Bu iddiada bulunanlar en azından kurulmuş kadın dernekleri, kadın faaliyetleri, kadın vakıfları veya normal vakıfların kadınlarla ilgili faaliyetlerinde, kadınları şuurlandırma faaliyetlerinde ne kadar aktifler? Bu aktifliği ispat etmeden cuma namazı üzerinde söz yürütmenin samimiyetini tartışırız. Bıssallallah ve sellem ala sünah Muhammedim ala